Müslüman bir kimseye din kardeşini üç günden fazla terk etmek, karşılaştıkları vakit birbirlerine yüz çevirmek helal olmaz. Bunların en hayırlısı evvela selam verendir. İyilik namına hiçbir şeyi asla tahkir etme. Velev ki iyilik din kardeşini güler yüzle karşılamandan ibaret olsun. Her kim bir Müslümanın dünyada gussa, eşit, dert, kederlerinden bir gussasını giderirse... Allah onun kıyamet günü gussalarından bir gussasını giderir. Kim başı sıkılan bir kimseye kolaylık gösterirse, Allah ona dünya ve ahirette kolaylık ihsan eder. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah onun hem dünyada hem de ahirette kusurunu örter. Hasılı kul din kardeşinin yardımında oldukça, Allah da o kulun yardımındadır. Her kim bir hayra delalet ederse, Kendisine o hayrı yapanın ecri kadar ecir vardır. Her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, o çığırının ve onunla amel edenlerin ecri kendisinin olur. Her kim Allah aşkına size sığınırsa onu koruyun. Her kim sizden Allah aşkına bir şey isterse istediğini ona verin. Her kim de size bir iyilik yaparsa onu mükafatlandırın. Eğer verecek bir şeyi bulamazsanız kendisine dua edin.